En büyük şeref Allah'a adliyeti. abay ecdadımız Allah'a kul oldukları için Allah onlara cihanı fethi kışa deyiledi. Kainatın idaresini onların emrine erdi. Sonra baktaki ki biz hak kulluğundan çıkıp nefsimizin kulları olduk. Nefsimizin kölesi kulu olduk. İbadet ve taat terk ettik. Evvela muhabbeti terk ettik. İşin başı muhabbettir. Taatta değildir yalnız mücadele. Muhabbette. Çünkü bu kainatın nebdeyi muhabbetle başlamıştır. Hak sevgisiyle. Ama Allah'a seven hakka ibadetlik taatlıdır. Ama taatı seve seve yapacaktır. Hakkın yasaklarına ne? Allah'ın celalinden korkular kaçacaktır. Vaktaki bütün cihanı Allah bizim bize vermişti. Sonra biz nefislerimize kul olduk, köle olduk, esir olduk nefsimize. Sonra Allah bizi ne yaptı? Nefsine kul olanlar zehir olurlar. Zilil etti Müslümanlara, dünya yüzünde. İslamiyet âli, Müslümanlar zehir oldular. Neden? Evvela hürriyetlerini kaybettiler, esir oldular. Esaret zinciri buldu boynlarına. Ezanlarını okuyamadılar, ibadetleri yapamadılar. Yapsalar daha kafir-i yumruğu zalimin yılda altında yaptılar. Tarihte ki ehval-i harekat bizim için ibret olmalıdır. Tarihten ibret almayan kimse sonra tarihe ibret olur. Ne vakit ki insan nefsine hakim olur, Allah'a kul olur, o vakit ki cihana sultan olur. Ceplerimiz öyleydi. Sonra zulmet saptılar. Hak yoluna ayrıldılar. Kitabullah'ı, Allah'ın ibadet ve taatını kendi nefislerine, nefislerinin ziyelerine adedettiler. Allah da onların, böyle yapanların cezasını verdi. İzzet isteyen Allah'a kul olsun. Cennet isteyen Allah'a kul olsun. Rıza isteyen Allah'a kul olsun. Cemal-i hakkı isteyen Allah'a kul olsun. Yücelsin çünkü nihayeti bunun fi makar Kulluğun nihayeti makarısı ı girmektir. Hakkın ininde bulunmaktır. Bakir olanlara sözlerimiz kafi geldi.